Güzel ve örnek olmasını umduğumuz bir haberle başlayalım. Çin Reform ve Kalkınma Komisyonu'ndan bir yetkili, 4 yıl önce başlatılan plastik poşet yasağıyla 4.8 milyon ton petrol ya da buna eşdeğer 6.8 milyon ton kömür tasarruf edildiğini söyledi. Yasak sayesinde plastik, 800 bin ton ve poşet olarak da yaklaşık 24 milyar adet tüketimin azaldığı belirtildi. Çin Haziran 2008'de süpermarket, bakkal ve alışveriş merkezlerinde ücretsiz poşet sağlanmasını ve 0.025 mm'den ince plastik poşetlerinin üretimini ve kullanımını yasaklamıştı. Yetkililer yasağın enerji ve kaynak tasarrufunu olumlu bir şekilde etkilediğini belirtiyor. Darısı ülke genelinde benzer cesur kararlar alabilecek hükümetlerin başına diyoruz. Fransa'da Çevre Bakanı Nicole Brick'in petrol şirketlerinin anlaşmalarını dondurduklarını açıklamasının ardından görevden alınması tartışma yarattı. Brick yaklaşık 10 gün önce eski hükümetten kalma petrol anlaşmalarını dondurduklarını ve çevre koruması ve devlet gelirini arttırmak için ilgili yasada değişikliklere gideceklerini açıklamıştı. Açıklamanın ardından Fransa'ya bağlı Guyana'da yeni bir petrol arama anlaşması yapmaya hazırlanan Shell'in bundan memnun olmadığı dedikoduları yayıldı. Genel seçimlerin ardından yapılan kabine değişikliğinde Brick'in görevden alınarak yerine Delphine Bato'nun getirilmesinde spekülasyonları arttırdı. Bato göreve geldikten sonra Shell'in Guyana'daki temsilcisi Bruno Thom... Çalışmalara gelecek hafta başlayacaklarını açıkladı. Guyana hükümeti ise şehrin çalışmalarını ülkede istihdam yaratacağı için kabul ettiklerini söyledi. Bu tip oyunlar maalesef politikacılara ve bizi koruduklarına dair şüpheleri uyandırıyor. Fransa'dan tekrar Çin'e dönelim biz. Çin'de yetkililer Sichuan eyaletinde bir bakır alaşımı tesisinin inşaatını yerel halkın protestoları nedeniyle durdurdu. Protestolara çok sayıda polis ve göstericinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer bundan sonra projeyle ilgili olarak yerel halka danışılacağını söyledi. Devlet tarafından yönetilen Global Times'da adı verilmeyen bir polise dayanarak binlerce kişinin gösteride bulunduğu açıklandı. BBC'nin Pekin muhabiri Martin Patience'e göre ise Çin halkı sağlığını ve doğayı etkileyen konularla ilgili artık eskisine göre çok daha fazla sesini yükseltiyor. Daha önce gerçekleşen önemli olaylardan biri de Dalyan şehrinde olmuştu. Bir kimya tesisini kirlilikle ilgili kitlesel eylemler nedeniyle kapanmaya zorlanmıştı. Denizlerdeki gizli tehlike, hayalet ağlarla ilgili Doğu Akdeniz kıyılarımızda yapılan bir araştırmada bir haftada 16 türden yüzlerce deniz canlısının bu ağların kurbanı olduğu tespit edildi. Balıkçıların avlandıktan sonra kaybettiği ya da bilerek kaderini terk ettiği hayalet ağlar Denizlerde sürüklenirken önlerine gelen her canlının ölümüne neden oluyor. Adana Yumurtalık Bölgesi'nde Mavi Klikya Derneği'nin yürüttüğü çalışmalarda gönüllü dalgıçlar ağ yakalanan deniz canlılarını düzenli dalışlarla tespit ediyor ve eğer yaşıyorlarsa ağdan kurtarıp tekrar denize salıyor. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden yardımcı doçent doktor Caner Enver Özyurt, kayıp ve atılmış av araçlarının deniz ekosistemine ve balıkçılığa büyük zarar verdiğini kaydetti. Antalya Side Belediyesi nesli yok olma tehdidi altında olan Side Canavar Otunu koruma altına aldı. Side Antik Kent Kumul alanında boy gösteren Side Canavar Otunun yetişme alanlarında deve ve at safari turları da böylece yasaklandı. Koruma projesini Antalya'nın 51 Yerde Projesi ve WWF'in Türkiye'nin Canı Hibe Programı destekliyor. Side Belediye Başkanı Abdülkadir Uçar, Antik Kent'in kültür, sanat, tarih ve arkeolojik varlıkları yanı sıra Biyolojik çeşitliğini de korumaya kararlı olduklarını söyledi. Antalya Orkideleri ve Biyolojik Çeşitliği Koruma Derneği Antok'un Sidi'de yaptığı araştırma çalışmaları sonrası Sidi'ye özgü endemik bitki türü üzerine oluşacak başlık unsurlarının da ortadan kaldırdıklarını belirten Uçar, ezilerek bitki türünün yok olmasına karşı kumulda at ve deve safari turları da böylece yasaklandı diye söylüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'de elektrik üretiminin %14'ünün biyogazdan sağlanacağını açıkladı. Uzmanlar ikna olmadı ve enerji için tarım arazilerini harcamak daha çok açlık getirir uyarısında bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasına göre hayvansal atıklardan elektrik üretimini gerçekleştirecek projelere hız verildi. Proje kapsamında hazırlanan raporda, Büyükbaş, kanatlı hayvan atıkları, organik atıklar ve gıda atıklarıyla Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin %5 ila %9 ila %11.6'sı arasında enerji ihtiyacının karşılanabileceği ileri sürdürüyor. Çalışmalar öncelikle Balıkesir, Sakarya, Bolu, İzmir, Manisa, Konya gibi hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirilecek. Kırşehir, Çiçekdağ ve Balıkesir gönen de biyogaz tesisleri 2014 yılına kadar tamamlanacak ve üretime başlayacak. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.